Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi, Hürmet muhabbetle selamlıyor. Geçirmiş olduğumuz miracınızı tebrik ediyor. Hepimizin gerçek miracına sebep olması için. Rabbime tezerru ve niyazda bulunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözlerime sevginin baş öğretmeni Muhammed aleyhissalatu vesselamın Sevgili öğrencisi Ali Kerramallahu vecah'ın bir şiirinden bir dörtlükle başlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kefeni izzen En li abdan وَكَفَانِي فَخْرًا وَكَفَانِي فَخْرًا أن تكون لي ربًا كَفَانِي عِزًا أن أكون لك عبدًا وكفاني فخرا أن تكون لي رب فجعلني كما تحب وأنت كما أحب أي سرجل أي ربيم bana iftihar olarak sana kul oluşum yeter. Bana şeref olarak senin bana Rab oluşun yeter. Sen benim tam sevdiğim gibisin sen de beni sevdiğin gibi et diyoruz ki Ya Rabbi sev bizi sevdir bizi ve sevindir sevgili Malatya'lı dostlar Sevgi üzerine konuşmak Ne zor şeydir bilirim Çünkü sevgi sözün bittiği yerde başlar Sevgi söze dökülmez Sevgi söz işi değil öz işi Onun için Ben söze dökülmeyeni Söze dökmeye çalışmak gibi bir cürete soyundum haddim olmaya. Benim hazır buyur. Sevgili dostlar, Sevgi ve kardeşlik kelimeleri ne zaman dilimin ucuna gelse, Dilime çekre bir tat dokunmuş gibi oluyor. İçim burkuluyor. Gönlüm ve gözüm doluyor. Zümrüdü anka'dan bahsettir gibi bahsediyorum. Nerede dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hocam sen olmayan bir şeyden mi konuşuyorsun dediğinizi duyar gibi oluyorum ve ben de işte ondan bir ama biliyorum ki eğer sevgi olmayacaksa o zaman ne olacak geriye ne kalacak Muhabbeti alın. Muhabbeti çekin aradan. Geriye ne kalır bana onu söyleyin. İman, muhabbetin yürekte Allah ile sözleşmeye dönüştüğü yerdir. İman, Allah'a olan muhabbetin sözleşmeye dökülmesidir muhabbet imanın aktığı soylu yataktır sevgi varlık sorusunun cevabıdır mahlukatın mahlukat ağacının cins tohumudur. Sevgi, yüreğin ölümsüz meyvesidir. Sevgi, varlığın ortak sesidir. Sevgi, insanın harcadıkça çoğalan tek meyvesidir. Sevgi nasıl varlık sorusunun cevabıdır? Varlık adeta bir yumak sevgi. Şöyle bakınız bakınız kainata bakınız var olana bakınız halika ve mahluka bir, sevgiyi alıp bakınız, bir de sevgiyle bakınız. İkisinin arasındaki farkı bana söyleyiniz. Bir, Allah'a sevgisiz bakınız. Bir, mahluka sevgisiz bakınız. Bir de sevgiyle bakın. Ve bana ikisinin arasındaki farkı söylemesin. Söylemenize gerek yok, biliyorum. İşte bu, varlık sorusunun cevabı dediğim şeydir. Sevgili dostlar, Ünlü halk ozanımız Seyrani öyle der. Ben veririm muhabbete akçemi, sen yel çalış rüzigara ver. Muhabbete nasip olmayan malı hakime, hekime, nara, kara ver der. Beddua ver. Cidden muhabbete nasip olmayan malın cezası o olmalı. Sevginin kaynağı Allah'tır. O kaynağı öğrenmek istiyorsanız haydi. Sevgili Rabbimizin insana olan sevgisinin bir ifadesi olan vahyin son kitabı Kur'an'a bakalım. Kur'an'da arayalım. Kur'an ülkesinin sokaklarında sevgi reyonlarına bakalım ne var orada? Dedim ki sevginin kaynağı Allah'tır. Evet. Allah rezzaktır. Rızık verir, rızık istemez. Allah Allah'tır, yaratır yaratmayı kendisine meslek edilmiştir yaratır ama yaratılmaz Allah cebbardır zorlar ama zorlanmaz Allah rahmandır esirger ama esirgenmez Allah rahimdir Acır ama acınmaz. Bütün isimlerini saysam, Kur'an'da geçen güzel adlarını ve sıfatlarını sıralasam, hepsi de daima tek taraflıdır. Allah yaratır, Allah öldürür, Allah diriltir, Allah verir, Allah yardım eder, Allah sever ama... Bir tekine geliyorum. Allah sever. O sıfatına. Vedud. Ve huvel gafurul vedud. Buruç suresinde geçen o ayette kullanılan sıfata. Onun bir ismi daha var. El vedud. Ne demek biliyor musunuz? sevendir seven ama sadece o kadar değil vedud Arap dilinde feul vezninden gelir bu veznin bir özelliği şudur hem ismi fa'il hem ismi mef'ul anlamına gelir yani Allah rızık verir rızık istemez bağışlar bağışlanmak istemez Affeder, affedilmek istemez, yaratır, yaratılmaya ihtiyacı yoktur. Ama Allah sever ve sevilmek ister. Farkı gördünüz mü? O elvedudur. Sever ve sevilmek ister. İşte sevginin budur. Sevgi adeta halikla mahluk arasında Gidişli ve gelişli Tek ortak nokta. Kulun Allah'ı sevmesi iman biçiminde Tezahür eder İman sevginin Sözleşmesidir demiştim Allah'ın Yarattığı sevgiden söz eder Kur'an. Dinleyin. Men yertedde minkum an dinnihi Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin Kim Allah'ın dininden yüz çevirirse Allah o toplumun yerine yeni bir toplum getirir buraya kadar güzel peki Allah'ın dininden yüz çevirmenin ölçüsü nedir ölçüsü sevgiyi kaybetmektir sevgiyi kaybedeni Rabbimiz Allah'ın dininden yüz çevirmiş olarak ilan ediyor Kur'an, sevgiyi yitirmiş bir toplumu, Allah'ın dininden yüz çevirmiş bir toplum olarak ilan ediyor. Diyeceksiniz ki nereden çıkarıyorsunuz? Ayetin devamından çıkarıyor. Onların yerine yeni bir toplum getirir ki o toplum kendiler öncekinin, kendilerden öncekilerin yaptığını yapmazlar onlar gibi sevgiyi kaybetmezler ya ne yaparlar? yuhibbuhum ve yuhibbune onlar Allah'ı severler Allah da onları sever demek ki Sevgiyi kaybettiğiniz zaman Allah Dininden yüz çeviren Toplum olarak Tavsif ediyor sizi Ve sizi götürüyor Yerinize Yeni bir toplum getiriyor Ya da Sizden alıyor o vazifeyi O kutsal görevi Götürüyor Kendisini seven ve sevilen bir topluma Evet sevgili dostlar Yine Kur'an ülkesinin sokaklarında dolaşıyoruz Bir başka rayon. Orada da sevgiden söz ediliyor Sevgiyi imanla irtibatlandırıyor Ayete bakın Ayete Bismillahirrahmanirrahim İnne allazina amanu ve amilus salihati seyec'alulehumur <gülüyor> rahmanuwutta İman eden ve salih amel işleyenler için Allah bir sevgi yaratacak diyor. İman eden ve salih amel işleyenlere Allah'ın özel bir ödülü var. O da özel bir biçimde Yaratılmış Sevgi İşte Sevgiyi iman ve salih amelle Yan yana getiren Kur'an Sevgili dostlar Kulun Allah'ı Sevmesi imandır Dedim İman sevgisiz Olmaz Sevgi de imansız olmaz. Sevgi imansız olursa tutku olur. İman sevgisiz olursa o zaman yerini bulmaz. Kuru kuruya iman olur, olmadı ya ay yehladdin olmadı böyle iman olmadı ey iman ettiğini sananlar aminu dönün bir de adam gibi iman ersez çünkü çünkü ve addin aamenu aşedu يُحِبُّونَهُمْ <yuhibbunehum> كَهُبِّ <ke hubbillah> Onlar Allah'tan başka şeyleri Allah gibi severler. Onlar öyleler. Ama iman edenler, adam gibi iman edenler, gerçekten iman edenlere gelince, onlar اشَدُّ <yuhibb> حُبَّنْ -en, <-lillah> en çok Allah'ı sev. Sırasını iyi bilirler. Dedim ki kulun Allah'a olan sevgisi iman biçiminde tezahür eder. Ya Allah'ın kula olan sevgisi ne biçiminde tezahür eder? Cennet. Cennet. Allah sevgisinin eşyaya dönüşmüş biçimidir. Cennet. Allah sevgisinin Allah'ın kula olan sevgisinin tecessüm etmiş halidir cennet cennet sevginin mahsulüdür Kur'an'da hep sevgiden söz eden tüm ayetlerde genelde Hub kökünden gelir sevgi kelimesi. Hub kökünden gelen sevgi, muhabbet, bu kelimeye özel bir önem vermemizi gerektir. Bu kelimenin kök cümleci, kök terimi habbe, yani habbe. Habbe nedir biliyor musunuz? Bir şeyin tohumu Bir şeyin çekirdeği Bir şeyin özü Yani kendisinden fışkıran tüm şeylerin tabanındaki öze habbe denir Onun için hububat derler bakınız Meyvenin tohum olduğu tüm Tüm tahıllara hububat derler. Meyvesini ekersiniz, tohum olur. Bire yedi, bire on, bire yüz verir. Bir yedi başak gibi. İşte habbe budur. Bu kelimeden daha güzel ne ifade edebilir sevgiyi? Sevgi budur, tohumdur sevgi. Bir yürekte ekilirse eğer... Eğer cins bir sevgi ise, cins bir yüreğe ekilmişse, yani cins bir toprağa, bahçıvanı da cins ise, iklimini bulursa o bire 700 verir. Seb'a senabila fi kulli sumbulatin mi'atu habb. 7 başak her başakta yüz habbe, yüz sevgi tohum, yedi yüz tohum. Peki dostlar şimdi ben şöyle söylesem. Sevgi varlığın harcadıkça çoğalan tek sermayesidir desem yalan mı söylemiş olur? İşte onun için böyle söylüyorum. Sevgi belirleyicidir Yani sevgiyle baktığınızda O zaman iyi görürsünüz Yamukluğu baktığında arayıp da bakışında aramayanlar Her baktığını yamuk görebilirler Ama bakışındaki yamukluğu düzeltenler Yamuğu yamuk düzgünü düzgün göreceklerdir Bakışın yamukluğunu düzelten harika bir alet söyleyeyim Sevgi Onunla bakın Göreceksiniz Bakın Kur'an öyle bir ölçü koyuyor ki bu ölçüyü bizim de koymamızı istiyor. Ben tahrif edilmiş Tevrat'ta bütününü okuduğum halde bir tane sevgi sözcüğü görmedim. Garip. Cidden garip. Bir de kurmana bak. Bakın, bakın kurmana. Niçin onlar bir ırkı putlaştırdılar anlıyor musunuz? niçin kendilerinin dışındakileri ikinci sınıf saydılar, anlıyor musunuz? niçin içe kıvrıldılar ve Müslüman Beni İsrail Yahudileşti, anlıyor musunuz? niçin ümmeti Musa, Müslüman ümmeti Musa Yahudileşiverdi İşte bu yüzden içe kıvrıldılar kendilerini sevdiler sevgiyle bakmadılar tutkuyla baktılar onun içinde mahvoldular, mazdubi Aleyhim oldular, gazaba uğradılar. Çünkü başkalarına Gazap ettiler. Allah'ın gazabına uğradı. Ya Kur'an? Kur'an ülkesinde dolaşalım. Sevgi tomurcuklarından başka bir şey aramazsınız ve ilginçtir sevgi insanlığın en büyük öğretmeni olan peygamberin de öğretmeni mahlukatın tek Rabbi Allah'ın insanlığı eğitmek için koyduğu tedrici eğitim yönteminde en mükemmel basamağı oluşturur. Bunu da nereden çıkarıyorum? Sevgiyle biten ayetler Kur'an'da en son yani Mekkeli değil Medineli ayetlerdir. Terbiyenin en mütekamil biçimi sevgiyle terbiyedir. Terbiyenin korkuyla terbiye terbiyenin mütekammil şekli değildir. Sevgiyle terbiye, terbiyenin mütekammil şeklidir. Onun için sevgili ayetler Medine'lidir. Onlardan birkaçını okuyayım. İnna <gülüyor> Allah yuhibbul muttaqi. Allah muttakileri ne yapar? Sever. Sever. Sevgiyi belirleyici ölçü koymuş. Sana diyor ki Rabb'ın, sevgimi kazan. Ne yapacaksın gerisi? Sevsem daha sana ne lazım? Allah'ın var neye mutlaksın? Devam ediyor. İnne Allah'a yuhibbut tevvâbîn. Allah tevbe edenleri sever. Devam ediyor. İnna Allaha yuhbül Allah adil olanları sever. İnna Allaha yuhbül muhsinīn. Allah kendisini görür gibi yaşayanları sever. İnna Allaha yuhbül mukminin Allah kendisine iman edenleri sever. İnallah Allah la yuhibbul la yuhibbu kulle hawan asim. Allah her inatçı günahkar haini sevmez. İnallah Allah la yuhibbul mutrifin. İnallah Allah la yuhibbul mufsidin. Allah fesatçıları sevmez. اِنَّ Allah la يُحِبُّ الْخَائِن۪ينَ Allah hainleri sevmez. Bakınız, Allah sever, Allah sevmez. Allah sever, Allah sevmez. Allah, sever, Allah, sevmez. Allah döver deyin. Görüyor musunuz? Sevgi nasıl belirleyici? Sevgiyi Cenab-ı Hak belirleyici bir öge olarak koyup, ben sevmezsem gerisini ne yapacaksın? Bundan büyük bela mı olur? Ben seversem bundan büyük nimet mi olur? O zaman gerisini ne yapacaksın? Onun için Rabbimiz sevgiyi kendisi için bir ölçü olarak koyuyor ve kendisine itaati, ibadeti de bu ölçüye göre tanımlıyor. Peki Nebi'nin hayatında bu ayetler nasıl maks buldu? Nebi ki iki ayaklı Kur'an idi. Allah'ın meramını ve maksadını çok güzel anlardı ve bize de güzel anlattı. İşte ondan örnekler. Bir gün gamitli zina eden kadını taşladılar dönüyorlardı dönerken iki kişi birbiriyle konuşuyordu köpek gibi taşladık bu maiz el-eslami içinde anlatılır köpek gibi taşladık Resulullah bunu duydu ya da duyuruldu çağırdı Gelin bakayım buraya. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz be? Vallahi o Allah ve Resulünü seviyor. Sevgiyi ölçü olarak. Bir başka örnek. Merkep, eşek lakaplı bir zed vardı asrı saadette yaşayan. Çok içki içerdi çok içtiği için de her içişinde şurbi hamri cezasına çarptırılırdı. Yine bir cezaya çarptırıldıktan sonra ona lanet etti halk içerisinden birkaç kişi. Resulullah da bu laneti duydu. Lanet olsun bu adam ne çok içiyor dediler. Efendimiz onları çağırdı. Gelin buraya. Söylediğinizi beğendiniz mi? Ona siz nasıl lanet edersiniz? Vallahi o Allah ve Resulünü seviyor. Sevginin nasıl bir ölçü olduğunu görüyor musunuz? Hatip bin Ebi Belta'a, bazılarınız hatırlayacaktır bu ismi. Mekke'de kalan yakınlarını kurtarmak için şeytan ona büyük bir cürüm işlendi. Mekke'ye Resulullah'ın düzenlediği seferi haber vermek için ayrıntılı bir mektup yazdı ve bir kadının, casus bir kadının saç örgüleri arasında yolladı. Yakalandı. İş ortaya çıktı. Hatıp huzura getirildi. Resulullah'ın kapısında bekleyen Ömer, kılıcını sıyırdı. Onun iştihadı bu. ''Bırak ya Resulullah şu kâfirin boynunu vurayım.'' Resulullah'ın Ömer'e söylediği aynen şu Ömer bırak onun yakasını vallahi o Allah'ın Resulünü seviyor sevgili dostlar sevmiyorsanız neyiniz var seviyorsanız neye muhtaçsınız Sevmek, paylaşmaktır dostlar. Derdi paylaşmak, dermanı paylaşmak. Cenneti paylaşmaktır sevmek, yüreği paylaşmaktır. Sevmek, paylaşılan şeyi çoğaltmaktır. Sevebiliyorsanız paylaşabilirsiniz. Sevmek, vermektir dostlar. Sevebiliyorsanız verebilirsiniz. Sevmiyorsanız veremezsiniz dostlar. Onun için, onun için dostlar, şehadet en büyük sevgi, şehit en büyük aşktır. Niçin mi? Allah'a olan sevgisi o dereceye gelmiştir ki, canını dahi verecek herhalde. Canını dahi verecek. İşte selki şahısta bu şehadet şehadete ulaştıracak kadar zirvetini bulur zirvesini bulursa şehadet adamak olur. Sevmek adamak olur. Severseniz adarsınız. Aynen İmran'ın kadının adadı gibi. Ne demişti hadi hatırlayalım. اِذْ قَالَةِ اِمْرَأَةُ اِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَقْنِي مُعَرُرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ اِنَّكَ Ya Rabbi, kocam öldü. Senden bu yaşta bir yavru istedim, bana verdin. Bana verdin ama ben de sana bir teşekkür yapmam gerekiyordu. Bense dul bir kadınım. Hiçbir şeyim yok sana teşekkür edecek. Malım yok ki senin uğruna infak edeyim. Hiçbir şeyim yok. Tarlam yok, bağım yok, param yok, pulum yok. Ya Rabbi, şu karnımdaki yavrum var. yavrum. Daha doğmadı. Ama sana da bir teşekkür sunmak istiyorum Ya Rabbi. Başka da bir şeyim yok. O halde Ya Rabbi in <gülüyor> nazeret her türlü şeytani tuzaktan özgür olarak ya rabbi toplumun ayartmalarından özgür olarak ya rabbi nefsimin de benim üzerime yüklenmelerinden özgür olarak ya rabbi şimdi onları da dinlemiyorum muharraran la harbimdeki yavrumu sana ediyorum Allah'ım Bir tecvirlik, canından bir parça diyor, malından bir parça değil. Ne sanıyorsunuz? Canından bir parça. Ve arkasından da hava atmıyor. Demiyor ki daha neyi bize verelim ya? Evladımızı verdik bu yaştan sonra kavuştuğumuz evler. Diyor ki fata kabedil. Benden kabul eder misin Allah'ım? Yoksa reddedebilirsin de ben ne yapayım? Eğer sen reddedersen kabul etmezsen ben ne yapayım? Senin için bu bir şey değil biliyor yani. Biliyorum ama benim için değerli olduğu için veriyorum. Yine de kabul edersen sevinirim der gibi. Fete kabballim. Benden kabul et. Öyle adarsa ne olur Dostlar biliyor musunuz Ne olur Meryem olur Meryem Topraktan mantar gibi bitmez işte Tesadüfen seçilmez işte böyle olur Fetekabbelaha Rabbuha Bi kabulin Rabbisi Sevgiyle adanan Bu yavrucağı Güzel bir kabul ile kabul et çünkü normal bir aday iş değildi bu öyle bir adadı ki yavrusunu o hanne o kadın nasıl bir muhabbetle adadıysa yavrucunu mevlamız onu patronların yaptığı gibi tamam tamam kapının arkasına bırak da git demedi bir kabulin Has güzel bir kabulle. Kabul. Allah güzel bir kabul ile kabul ederse ne olur? Ve anbatha hanatan Onu bir çiçek gibi yetiştirdi. Allah kabul ederse öyle eder. Ve keffaleha Zekeriya. Zekeriya'yı da o çiçeğe bahçıvanet. ''Eyle çiçeğe böyle bahçıvan dostlar, aşağısı götürmez, aşağısı kaldırmaz. Öyle adayın da Zekeriya'dan bahçıvanı olsun adayın. Artık sen adadın Hanne, yavrucağım ne yer ne içer deme, sen bırak Allah'ın kapısına ve git.'' Kulma daخل عليها Zekeriya mihraba fıjdında Ne zaman mihraba girse Zekeriya orada bir rızık bulurdu. Kale ya Meryem enna Bu nereden Meryem? Sorma. sorma arkasını sana ne? Ona Allah bakıyor. Han nereden olursa olsun ister oradaki bir bahçenin mahsulü olsun ister oradan ister buradan o beni fazla ilgilendirmiyor ama Allah kendisine sıdkıyla sevgiyle adanan bir çiçeğe nasıl muamele ediyor ben ona dikkat çekiyorum işin tefsirinde değil sevgili dostlar işte böyle severseniz Böyle adarsanız Öyle kabul görürsünüz Sevginin zirvesi Takvadır dostlar Takva Kulluk Sorumluluğunun Şuurunda olmaktır Takva Allah Şuurudur Allah bilinci İşte sevginin zirvesi O'dur Ve bu manada Gelin bir de gözlerimizi Kendi toplumumuza çevirelim Bu manada Sevebilen Sevilebilen Ve sevindirebilen Kaç kişi var Söyler misiniz Toplumumuz Ne toplumu bizim İslamın toplumu Sevgi toplumuydu bizim toplumumuz nefret toplum o halde ne toplumu bizim toplumumuz İslam toplumu sevginin toplumudur diyorum sevginin değil de nefretin hakim olduğu bir toplum neyin toplumu siz karar verin ama öncelikle gelin Allah'ın bu konuda Yardımını dilenelim. Ve sevginin, amellerimizin bir karşılığı olarak Allah'ın lütfu olduğunu görelim. Ve Kur'an'a dönelim ve okuyalım. Lâv enfektum mâ fil ardı cemi'en mâ ellefte beyne gulûhü. Ve lâkinnallâhe ellefe beyne gûhû. Sen yeryüzündeki her şeyi onların uğruna saçıp savursaydın, yeryüzünün hazinelerini onlara verseydin, onların aralarına bu, bu sevgiyi salamazdın. Onların kalplerine böyle bir sevgi yerleştiremezdın. وَلَا <gülüyor> كِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ Lakin Allah bunu yaptı. Senin yeryüzünün hazinelerini versen dahi yapamayacağın sevgiyi Allah yüreklerinde yarattı. Dostlar işte bu noktada Rabbimizden, Rabbimizden çok şey istiyorsunuz. At istiyorsunuz, araba istiyorsunuz, kat istiyorsunuz, yat istiyorsunuz. Ara sırada sevgi istiyor musunuz? Ya Rabbi bana muhabbet ver diyor musunuz? Diyor musunuz? Bunu demiyorsanız işte hazineleri harcasanız alamayacağınız o değeri vermez Allah. Allah'tan sevgi de isteyin. İsteyin eğer onu istemezseniz Allah etmesin mevcut imanınız da tehlikeye girer cenneti kaybedersiniz çünkü insanı kaybedersiniz insanı kaybederseniz cennetten de olursunuz dinleyin nebi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lentedhulul cennet hatta tu'minu lentu'minu <tü> tehabbu and ebediyen cennete giremezsiniz ta ki iman etmedikçe iman etmiş olamazsınız imanınız kamil iman sayılmaz ta ki birbirinizi sev Nasıl yalanlayacaksınız? Nasıl yalanlayacaksınız? Eğer yalanlarsanız o zaman Kur'an'a ne diyeceksiniz? Eğer sevgi giderse koku gider, koku iman, imanın burnuna kokar. Kardeşinin imanı senin imanının burnuna kokar. İmanın kokusu işte sevgidir o sevgi imanın kokusu. Eğer sevgiyi kaldırır atarsanız bu koku kokmaz olur o zaman <gülüyor> kokunuz gider <gülüyor> nizalaşmayın <gülüyor> bozulur dağılır bozguna uğrarsınız <gülüyor> rih iki manaya gelir bir rüzgar iki koku ben koku manasını tercih ettim onu söylüyorum. Kokunuz gider. Ne bu koku? O koku imanın iki müminin birbirinin imanının burnuna kokan sevgi kokusudur işte. O gitti mi ne kalır geriye? O gitti mi Allah etmesin imanla tehlike. Nefret gelir yerine ki içime nefret gelir geldi. Onun için va tasimu bi hablillah ve la tefarraku. Allah'ın ipine sıkı sarılın hep birlikte ve parçalanmayın. Fırkalaşmayın, hizipleşmeyin, bölün. Vazkuru ni'metallahi iz kuntum a'daen fe'alafa beyne kulub. Hani Allah'ın nimetini hatırlayın. Yine burada da sevgi Allah'ın nimeti olarak geldi. Sizin baba ittiğiniz değildir sevgi. Sevginin halıkı Allah'tır. Allah yaratır. Siz hak edin. Ordu. Nezikuru ne'metallahu aleykum. Hani Allah'ın size nimetini hatırlayın. İz kuntum a'daen feellefe veyne Siz düşman idiniz de Allah gönüllerinizin arasını sevgi bağı ile bağladık görüyorsunuz değil mi dostlar Allah bağlarsa bir bağı kim çözer Allah çözerse kim bağlar sevgili dostlar bu noktada sevgiyi kaybetmiş bir toplumun ne hale döneceğini görmek istiyorsanız şu andaki toplumsal ilişkilere bakın insan insanın cennetidir İslam'da. Ama bugün insan insanın kurdu olmuştur. Homo homini lupus. İnsan insanın cenneti olduğu bir toplumda mı yaşamak istersiniz? İnsanın insanın kurdu olduğu bir toplumda mı? Aslı saadet nedir biliyor musunuz dostlar? İnsanın insanın cenneti olduğu bir toplum o toplumun yaşandığı o zaman ne gerekiyor feduhulî fi ibâdî ve duhulî cenneti. haydi bakalım farklı bir tefsir yaptığımın bilincindeyim alışkın değilsiniz böyle bir tefsirem gir kullarımın arasına cennete geçen yol o birbirine sevgiyle bağlı olan kullarımın arasından geçiyor Haydi bakalım önce oraya gir, ondan sonra da cennetime gir. Bir de böyle tefsir edelim derim. Hiçbir engel yok. Evet sevgili dostlar, sevmek paylaşmaktır dedim. Sevmek hatırlamaktır dedim. Ama hepsinden öte, sevmek en büyük davettir dedim. Sevmek davettir. Çünkü sevginin beslendiği ana yatak şefkattir. Şefkatsiz bir sevgi, kuru bir sevgidir. Özü olmaz. Onun için peygamberler bu manada Allah'ın yarattığı mahlukata sevgi ve şefkatle doluydular. Onlar küfre, nefretle bakarlardı. Ama insana şefkatle Bakar Onun içindir ki Uhud'daki o enstantaneli gördük 12 kişi kalmış Resulullah'ın Etrafında Hepsi dağılmış Ömer başta Hepsi gitmiş, kaçmışlar Bazen düşman Müşrikler kılıçlarını attıklarında Resulullah'ın eteğine denk geliyordu Eteğinden bir parçayı kesiyordu. Bu kadar yakınlaşmışlardı. Ve etrafında birkaç kişi kalmış. Biri de Hazreti Saad, Saad bin Ebil Vakkas. Gelmiş göğsünü Resulullah'a. Ya Resulallah anın babam sana feda olsun. Tek sana bir şey gelmesin. Sırtına oklar, mızraklar saplanıyor, kargılar o acılarla saat nasıl canı yandıysa Ya Resulallah ne olur artık Artık yeter Bir dua et şunlara diyor Rasulullah ellerini kaldırıyor Diyor ki tamam Şimdi belalarını buldular Peygamber duasıdır Allah reddetmez Ne dese beğenirsiniz Allahım affırlarım, uhdihim, la yarifun. Allahım onları bağıştır, onları hidayete ulaştır, onlar bilmiyorlar Allah. Im. Sevgili dostlar, Allah'ımızın aşkına Bu toplumda birçok İslama düşman olan insan var. Burada değil, ama içinde yaşadınız. Yalnız lütfen, onların bir mazereti var. O da şu: İslamı İslam'ın dostlarından öğrenmediler, İslamı İslam'ın düşmanlarından öğrendiler. İslamı İslam'ın dostlarından öğreninceye kadar onlar hakkında hüküm vermeyin. Lütfen. Bir gün gelir. İslam'ı İslam'ın ağzından öğrenirler yine de inat ederlerse o zaman hüküm ver ama şimdi acıyın onlar ve İsa gibi deyin İsa gibi deyin deyin ki in tu'azibhum ibaduk eğer azap edersen Allah'ım onlar senin kulların benim değil ki <gülüyor> aman ya Rabbi peygamber mi böyle yahu? Her peygamber mi böyle? Peygambere nasıl bir şefkat veriliyor bakınız. Eğer azap edersen Allah'ım onlar senin kulların benim değil ki ben ne yapayım? Ve intagfirlehim. Eğer affedersen yani ya Rabbi ben de o yönde kullanıyorum şeyimi. Ne olur onları affet der gibi. Sen bağışlarsın. Merhamet edersin. Sen büyüksün zaten ya Rabbi görüyor musunuz dostlar? peygamberi görüyor musunuz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın peygamberin ahlakıyla ahlaklanın işte sevginin tezahürü budur ve son olarak son olarak diyorum ki Ya Rabbi sev bizi Ya Rabbi sevdir bizi Ya Rabbi sevindir bizi Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet veriyor. Sizin de beni o emanete ihanet etmeyen Rabbime emanet vermenizi istirham ediyorum. Esselamu aleyküm.